121. Bölüm Sabah namazını Nebi Ekrem Efendimizin ardında saf bağlayarak eda eden ı Kiram, namazdan sonra gülümseyerek bakan gözlerde bir müjde bulunduğunu anlamışlardı. Kendimi rüyada, cennette buldum. Güzel bir saray ve o sarayın önünde abdest almakta olan bir kadın... Bu kadın Ümmü süreyimdi Gözler Enesi buldu. Ebu Talha'ya çevrildi. Böyle mutlu bir anneye, böyle sevgili bir hanıma sahip olduklarından dolayı tebrik edilmek isteniyorlardı. Ebu Talha, hanımının isminin söylendiğini, hem alemlerin Sultanı Efendisi tarafından cennette gördüğünü bildirerek söylediğini duyduğu zaman... Gözlerini hücum eden yaşları silmeyi bile düşünmemişti. Pek yakından tanıdığı hanımının gerçekten de cennet hanımı olduğuna ilk şahit kendisi olabilirdi. Resulullah Efendimiz sözlerine şöyle devam ettiler. Yanımdakilere, bu saray kime aitti dedim, Ömer İbni Hattab'a aittir dediler. Daha sonra Efendimiz Ömer İbni Hattab'a döndü. Ey Ömer! Beni o saraya girmekten alıkoyan şey, senin kıskanç bir adam olduğunu hatırlamam olmuştur. Bu sözler Ömer İbni Hattab'ın gözlerinden yaşlar akıttı. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın peygamberi, sana da mı kıskanç olacağım? Ömer'e gıptayla çevrilen gözler, bakışlarıyla onu tebrik etmek istiyorlardı. Zihinler daha önceki bir hatıraya kadar uzandılar. O zaman Peygamber Efendimiz kendisine bir bardak süt ikram edildiğini, bu sütü içtiğini ve geri kalan kısmını da Ömer'e verdiğini anlatmış. Bu sütü neyle tabir ettiğin ey Allah'ın peygamberi sorusuna da ilimle diye cevaplandırmışlardı. Yıllarca evvel Resulullah Efendimiz tarafından Müslüman olması için Cenab-ı Mevla'ya niyaz edilen büyük Ömer bu duaya gerçekten layık olduğunu her haliyle ispatlamış bulunuyordu. Bir zamanlar Hattab'ın eşeği Müslüman olabilir fakat Ömer'in Müslüman olabileceğini tahmin etmem diyenler onun sonu gelmez bir kinle Müslümanlara düşman olduğuna şahit olmuşlardı. Fakat büyük peygamberin duası ve Yüce Allah'ın rahmeti erişince Ömer ilk Müslümanların gıpta edeceği cennetteki köşkü peygamber tarafından görülen bir insan olmuştu. Hiç kimse nedir bu Ömer'in fazileti ki? Peygamber Efendimiz onun cennetteki sarayından bahsediyor, demeyi hatırından bile geçirmemişlerdi. Bu arada akıllı, tedbirli bir kadın olan Ümmü Süleym'in, cennette görülüşü de pek hoştu. Bu rüya, alelade bir rüya olarak değerlendirilemezdi. Henüz hayatta olan bir kadını, şayet ahiret hayatı güzel olmayacaksa, Peygamber Efendimiz'e cennette abdest alırken göstermezdi Cenab-ı Mevla. Ebu Talha ve Enes, Görülen rüyayı Ümmü Süleym'e müjdelediler. Gözyaşları akıtarak Rabbine şükürler ederek dinledi. Fakat Ümmü Süleym artık bu bana yeter diyerek kulluğundan geri duracak bir hanım değildi. Bir sefer sonucu getirilen ganimetin beşte birinden büyüyecek bir altın ayıran Efendimiz onu Selman'a hediye etti. Ve sahip olan Yahudi'ye borcunu ödemesini emretti. Bu altın o borcu ödemeye yetmezdi. Fakat bu altını bir zamanlar fidanları diken el vermişti kendisine. Kırk okiyi altın birer birer tartıldı. Yeteri kadar parça kesiliyor, Yahudinin gözleri önünde tartılıyor ve teslim ediliyordu. Selman'ın da Yahudinin de ilk bakışta dünyanın altı üstüne gelse yine de altın kırk okuyu etmez diyecekleri parça, borcu ödedikten sonra henüz tükenmemiş olduğunu gösteriyordu. Kesilen parçaları Yahudi almış ve parçalar bizzat kendisinin önünde tartılır olmuştu. ''Benden istediğini tamamen aldın mı arkadaş?'' ''Evet aldım ey Selman.'' O halde anlaşmamız gereği, benim serbest olmam lazım geliyor. Evet şu andan itibaren hürriyetin kendi elindedir. Canının istediği yere gidebilirsin. Selman, yıllardır yanında çalıştığı sahibine veda ederek ayrıldı. Artık bütün hayatını Resulullah Efendimizin yolunda, yanında ve hizmetinde geçirecek, onun razı olduğu anda gönlü hoş olacak, her işini, her düşüncesini yönlendiren şey Allah'ın ve Peygamberinin rızası olacaktı. Bundan böyle cuma namazlarını efendisinin ardında kılacaktı. Bedir ve Uhud kazalarına katılamayışının acısını duyuyordu içinde. Fakat bundan böyle hiçbir seferden geri kalmayacak, hiçbir yolculukta efendisinden ayrı bulunmayacaktı. Böylece Selman fazilet merdivenlerini birer birer tırmanmak üzere Serveti envia efendimizin huzuruna ve gönül birliği edici arkadaşlarının yanına ulaştı. İkinci Bedir Uhud harbinde. İstediği neticeye ulaşan ve Mekke'ye muzaffer bir komutan olarak dönen Ebu Süfyan, savaş meydanını terk ederken, gelecek yıl sizinle buluşma yerimiz Bedir olacaktır diye haykırmıştı. Artık biz onları her zaman yenebiliriz. Düşüncesine kapılan Ebu Süfyan, son ve mahvedici darbeyi Bedir'de vurabileceğinden emindi. Bu düşünce, zaferin verdiği sarhoşluğa dayanmaktaydı. Aradan aylar geçti. Geçerken de onun bu konudaki cesaretini yavaş yavaş aldı götürdü. Bedir günleri yaklaştıkça içine bir korku düşmeye, yüzlerce kilometrelik mesafeye gitmedeki zahmeti daha yakından duymaya başladı. Yıl kurak geçiyordu. Üstelik bu defa Müslümanlar intikam arzusuyla vuruşacaklardı. Bir çaresini bulup meseleyi Mekke'den ayrılmadan halletmeyi diyordu. Bir gün Kabe'yi tavaf etmekte olan bir adamı gördüğünde, içinden kopup gelen bir sevinçle titredi. Tatlı bir sesle. ''Gördüğüm adam, Nuaym bin Mesud değil mi?'' ''Evet ey Ebu Süfyan, benim yanılmış değilsin.'' ''Nereden bu geliş?'' ''Yeslip tarafından.'' ''Anlat bize o taraflardan ne gibi haberler var?'' ''Haberler pek hoşuna gitmez sanıyorum ey Kureyş'in büyüğü.'' ''Neden ki?'' ''Muhammed ve arkadaşları Uhud gününe bedel olmak üzere, ''Seninle Bedir'de buluşmak için hazırlıklarını sürdürüyorlar.'' ''Şaka yapmıyorsun değil mi Nuhayn?'' Nuhayn eliyle Kabeye dokundu. ''Bu beytin yanında böyle şaka yapılmadığını bilirsin ey Ebu Süfyan. Ben de bunu bilenlerdenim.'' Ebu Süfyan yutkundu. ''Bak ey Nuhayn, bu yılımız kurak geçti. Halbuki bizim savaşa çıkabilmemiz için develerimize ot, bize süt lazım. Kısacası içinde bulunduğumuz şartlar savaşa çıkmaya uygun değil.'' Şimdi sen bu yolculuğunu 20 deve kazanarak tamamlamış olmayı arzu eder misin? Nuaym deli değildi. Yetişkin 20 deveyi şu anda değil, 10 yıl sonra bile bir araya getirmeye razıydı. Elbet arzu ederim. Ama bunun karşılığında yapacağım işi bilmeliyim. Yapacağım iş derhal Yesrib'e hareket etmek ve bizim büyük bir orduyla Bedir'e hareket etmek üzere olduğumuzu onlara haber vermektir. Onları Bedir yolculuğuna çıkmaktan alıkoyabilirsen... ...yirmi deve senindir. Müzik Güvenebilir miyim sana ey Ebu Süfyan? Elbet. İşte sana bir kefil. Ve yaklaşmakta olan Süheyl bin Amr'ı gösterdi. Süheyl geldi, mesele anlatıldı. Süheyl kefil olmayı kabul ettiğini bildirdi. Artık Mekke'de geçirilecek zaman yoktu. Nuaym işlerini çabucak tamamladı ve yola çıktı. Bu işin sonunda bir servet var diye düşünüyordu. Bedir'de ikinci defa vuruşmak ve Uhud'da feci şekilde şehit edilen yiğitlerin intikamlarını almak üzere hazırlık görenler Mekke'den gelen bir haberle sarsıldılar. Ebu Süfyan'ın önüne geçilmez bir orduyla gelmekte olduğu söyleniyordu. Üstelik Ebu Süfyan'ın işi Uhud'daki şekliyle bırakmayı düşünmediği de gelen haberler arasındaydı. Meseleyi kökünden halletmeyi, İslam davasına bir son vermeyi, bir daha İslam adını anılmaz hale getirmeyi iyice kafasına koymuştu. Bedir'e gitmek, ölüme gitmek demekti. En iyisi Medine'de kalmak, hatta sulh için Ebu Süfyan'a ricacı bir heyet göndermek faydalı olabilirdi. Noaim'in Medine'ye gelmesi ve sağda solda mübalağalı propagandalar yapması, yapılan hazırlıkları ballandıra ballandıra anlatması, münafıkların ve Yahudilerin süzgecinden de geçtikten sonra, ürperti verir bir hal almaya başlamıştı. Kimse de Bedir'e gitme hevesi yoktu sanki. Fahri Kainat Efendimiz Ebu Süfyan'ın, ''Bedir'de buluşalım.'' şeklindeki davetini kabul etmişlerdi. Bu sözden dönmesi düşünülemezdi. Asab arasında yaygın hale gelen çekingenliği duyduğu zaman, ''Tek başıma da kalsam, Bedir'e gideceğim.'' diyerek kararının kesin olduğunu açıkladılar. Hazreti Ebu Bekir, Ömer gibi büyükler bu gibi propagandalara kulak asmıyorlardı. Ancak halk arasında dönüp dolaşan haberleri Sultanı envia Efendimiz'e ulaştırdılar. Resulullah Efendimiz'in bu metanetli kararı müminlere cesaret vermişti. Bu yolculuğun sonu ölümle bitecekse şehitlik rütbesi elde edilecek demekti. Hazırlıklara hız verildi. Vakit geçirmeden toplanan 1500 kişilik bir ordu, Hz. Ali tarafından taşınmakta olan sancağın altında Medine'yi terk etti. İçlerinde sadece 10 kişi atlıydı. Fahri Kainat Efendimizin tavsiyesi üzerine yanlarına ticaret mallarını da almış bulunuyorlardı. 150 kilometrelik bir yol konula göçüle ve her adımda içlerinde hissettikleri korkunun yerine cesaret dola dola ilerlediler. Bedir'de her sene olduğu gibi panayır kurulmuş, ticaret başlamıştı. Medine tarafından gelen 1500 kişilik bir grubunda katılmasıyla panayır daha hareketli bir hal almıştı. Ancak gelenlerin harp için mi yoksa ticaret için mi geldiklerini kestirmek güçtü. Herkesin bildiği bir şey, bir yıl önce Uhud'da meydana gelen savaşın hesabının burada alınacağıydı. Ticaret için gelenler bir taraftan alışveriş yaparken, diğer taraftan da bir iki gün içinde patlak verecek bir savaşın hemen eşiğinde bulunduklarını hissederek heyecanlanmaktaydılar. Medine kafilesi silahlı bir ordu halinde gelip çattığı zaman heyecanlar bir kat daha artmıştı. En geç bir iki gün içinde Ebu Süfyan'ın ordusu da sükun eder... Bu defa Bedir'de can pazarı kurulurdu. Mekke ordusu gelinceye kadar beklemek lazımdı. Bu arada savaştan hiç çekinmediklerini ispatlamak üzere, müminler ticaret eşyalarını ortaya döküyor, alışverişe bile başlamışlardı. Uhud sonrası Resulullah Efendimiz'e, Hamrül Esed mevkinde gelen ve geçmiş olsun diyen Mabet el-Cüheni, Efendimizin yine Bedir'de olduğunu öğrenince, görüşmek üzere yaklaşırken, birden ürkü veren devesini durdurmak için uğraşmaya başladı. Fakat devenin duracağı, dinleneceği yoktu. Mekke yolunu tutmuş gidiyordu. Böyle başlayan yolculuk, yine devenin arzusuyla Mekke'de sona erdi. Halbuki Mabet yurdundan Mekke'ye gitme isteğiyle çıkmış değildi. ''Hoş geldin ey Mabet, ne haberlerin var bize?'' ''Haberlerimden hoşlanacağınızı tahmin etmiyorum ey Ebu Süfyan.'' ''Nedenmiş?'' ''Gelirken yolum Bedir'e uğradı. Aslında buraya gelmek için yurdumdan çıkmış değildim. Şu deve.'' Bedir'e gelince ürktü ve beni buraya kadar sürükledi. Yoksa maksadım Bedir'den tekrar yurduma dönmekti. ''Neler var Bedir'de neler oluyor?'' ''Bedir bu yıl oldukça kalabalık. Muhammed ve arkadaşları, 1500 kişilik bir orduyla orada. Hem adamlar sanki savaşa çıkmışçasına korkusuz.'' ticaret eşyalarını bile yanlarında getirmişler. Sen neler söylediğinin farkında mısın ey mabet? Neden farkında olmayayım? Çocuk muyum deli miyim? Sakın Muhammed'den aldığın bir ücretle gelmiş olmayasın buraya. Ben böyle bir maksatla geldiysem siz oraya gittiğiniz takdirde hakikati görürsünüz. Söz burada kesildi. Ebu Süfyan duyduğu haberin uydurma olduğunu öğrenme hevesindeydi. İstiyordu ki Ardından gelen bir başka haberci, Yesrip halkının korku içinde ve yine Yesrip'te beklediklerini müjdelesinler ve böylece rahat bir nefes alma imkanını bulsun. Demek Nuaym'in çabaları faydalı olmamıştı. Artık yola çıkmaktan öte yapılacak bir şey kalmamıştı. Hazırladığı 2000 bin kişilik bir orduyla yola çıktı. Fakat bu defa ne Ebu Süfyan'da Uhud yolundaki heyecan vardı ne de orduda o intikam duygusu. Aksine attıkları her adımda içlerine endişe doluyor, kalplerine korku bürüyordu. İsteksiz adımların devam ettirdiği yolculuk, Mecenne suyunun başında noktalandı. Bir rivayete göre onlar, Ufzan denilen yere kadar ulaşmışlardı. Artık Ebu Süfyan daha ileri gitme gücünü bulamayacağını iyice anlamıştı. Yaptığı bir konuşmayla yılın kurak geçtiğini anlattı. Bu şartlar altında gidip kendilerini kırdırtmaktan ötede bir şey yapamayacaklarını söyledi. ''Eğer beni dinlerseniz geri dönmek, ileri gitmekten daha doğrudur. Gerisini siz bilirsiniz.'' diyerek sözlerini bitirdi. Ebu Süfyan'ın yaptığı bu kısa konuşma pek çok insanın duygularına tercüman oldu. Yüreklere bir ferahlık çöktü. Gözlerde memnuniyet pırıltılar belirdi. Göğüslerde biriken sıkıntı derin bir nefesle dışarı atıldı. Demiri tavında dövmeye pek meraklı olan Ebu Süfyan, vakit geçirmeden dönüş emrini verdi. Ordunun kısa zamanda tekrar Mekke'ye gelişini kimse bir mana veremedi. Savaştan dönen insanlara benzemiyorlardı. Yaralı bereli kimse yoktu. Üstelik bu kadarcık zamanda Bedir'e kadar gidip gelmek imkansızdı. Sordular. Onların geri dönüş sebebini öğrendiler. ''Siz muharebe maksadıyla değil, sevik içmek için mi gitmiştiniz?'' dediler. ''Beş paralık ettiniz şerefimizi.'' Orduda olanlar bu haklı söze cevap bulmaya çalıştılar. ''Oturduğunuz yerde söz söylemek kolaydır.'' dediler. ''Sizi buradan çeke çeke mi götürdüler? Kim yalvardı Bedir yolculuğuna çıkın?'' diye. Bir Bedir'de kavmimizin büyüklerini kaybettik. Bu defaki Bedir bizim şerefimizi de alıp götürdü. Saffan bin Ümeyye Ebu Süfyan'ı kınadı. Sen Muhammed'e ve arkadaşlarına cesaret vermek için gitmiş oldun dedi. Artık bu korkakça hareketin acısını çıkartmak lazımdı. Daha büyük bir ordunun toplanması, karşı konulamayacak bir kuvvetle Medine üzerine yürünmesi kararlaştırıldı. Etraftaki kabileler böyle bir hareket için yardıma çağrılacaktı. Bedir'de tahminlerin üzerinde karlı alışverişler yapan Müslümanlar orada sekiz gün kaldılar. Mekke tarafından gelen giden yoktu. Artık gelmeyecekleri belli olmuştu. Nebi Ekrem Efendi'mizin rehberliğiyle dönüş başladı. Çifte ticaret yapılmış, hem Allah'ın ve Resulü'nün rızası kazanılmış, hem cepleri dünyalıkla dolmuştu. Konuya açıklık getirmek üzere, Cenab-ı Mevla tarafından gönderilen ayetlerde şöyle buyuruldu. Onlar Allah'tan bir nimetle, ikramla döndüler. Kendilerine hiçbir fenalık dokunmadı. Allah'ın rızasına da uymuş oldular. Allah, büyük ikram ve ihsan sahibidir. Bu haberi getiren adam, ''Sizi dostlarınızdan korkutmakta olan şeytandır. O halde siz gerçekten müminlerseniz onlardan korkmayın, benden korkun.'' Aydınlığa Doğru programımızın 121. bölümünü dinlediniz.